Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm. Benim sorum marifette Mevlana gibi Yunus gibi isimler her şeyi yapan yaptıran Allah'tır derlermiş. Benim sorum her şeyi yapan yaptıran Allah ise katiller, sapıklar, canice çocuklarını katledenler demi Allah yaptırıyor. Haşa bunu lütfen açıklar mısınız? Efendim bir de benzer bir sorusu vardı efendim. Efendim selamünaleyküm efendim demiş. Ellerinizden öper muhabbetlerimizi arz ederiz. Nisa suresi 78. ayetinde iyiliğin de kötülüğün de Allah katından olduğu bahsedilir. 79. ayette ise kötülüğün kendi nefsinizden olduğunu buyurur Rabbimiz. Bu iki ayeti nasıl anlamamız gerekir? Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> hayatı imtihan olarak anlamak gerekiyor imtihan. Sadece bir parçasına bakacak olsak onu anlayamayız. Bütüne bakmak lazım. Bütün dünya hayatı bir imtihan. İmtihana tabi tutan Allah'tır. Evet Mevlana gibi Yunus gibi her şeyi Allah'tan diyenler İmtihanı söylüyor. Hayat bir imtihan. Önce onu bir imtihan olarak görmek gerekir. Allah'ın kulları birbiriyle imtihana tabi tutulur. Bu arada yanlış yapanlar kendileri yanlış yapmıştır. Doğru yapanlar da kendileri doğru yapmıştır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun, dileyen nankörlük yapsın. Kul, kendi dilemesiyle, iradesiyle diliyor. Allah'ın bütün tecellisi saf hayırdır, saf rahmettir, saf muhabbet ve saf güzelliktir. İnsan, rahmetten kaçınca zalim olur. Aynı şekilde, hidayetten kaçınca dalalete düşer, imandan kaçınca küfre düşer, nurdan kaçınca karanlığa düşer. Ama Allah kulunun hidayetini diliyor. Kulunun kul olmasını diliyor, bunun için yaratmış. Hz. insan olmasını diliyor. Ama tercihi de ona vermiş. Tercih senedir, dilersen Hazreti insan olursun, dilersen beni dinlemezsen, Allah'ın ayetlerini dinlemezsen Hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıya olursun. Ama bu imtihan esnasında hayır da vardır, şer de vardır. Hayır da, şer de, kul için bir imtihan sebebidir. İmtihan. Dolayısıyla imtihanı yaratan Allah'tır. İster bize göre hayır olsun veya şer olsun. O Allah ile, Allah'ın takdiriyle geliyor ki 78 ve 79. ayette böyle buyurdu. Her iki halde de o Allah'tan geliyor. Ama şer onu kul işliyor. Kul tercih ediyor. Allah da imtihan olsun diye ona müsaade ediyor. Şer kime gelirse gelsin. Dolayısıyla Allah'tan gelmiş olur ki imtihana tabi tuttu. Ama Allah onun için hayri dilenmiştir. O şeri hayra dönüştürsün istenmiştir. Mesela onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kötülüğe karşılık iyilikle muamele ederler. Şerre karşılık hayırla muamele ediyor ve kazanıyor. Bu bir imtihan. İmtihana Allah tabi tuttu. Hayırda şerr de Allah'tandır demek imtihan Allah'tan geliyor demektir. Ama şerri işleyen biri vardır. Hakkı bırakıp batıldaki biri batıra davet ediyor. Yanlış yapıyor ama onun davetine icabet etmeyip ya da onu zorlamasına evet. müsaade etmeyip hayırda durduğunda, hakta durduğunda, hidayette durduğunda kazanmış oluyor. Ama şerre davet eden, deralete davet eden, küfre davet eden, aynı şekilde zulme davet eden, zulmeden kaybetmiş olur. Ama tam ters tarafta duranlar da kazanmış olur ve imtihan bununladır zaten, böyledir imtihan. Kim, şerde durursa, hidayeti tercih etmezse, dalalette kaldırsa, aynı şekilde rahmeti tercih etmez, zulümde, zulmette durursa, nuri kabul etmez, karanlıkta durursa, o da kendisi bunu tercih etmiş, şer kendisindendir. Ama Allah, imtihan olsun diye müsaade ettiğinde, o, kullar için şer değildir. Ne burada et kelime de? Siz iyi olun. Siz iyi olursanız kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz dedi. Bütün mesele insanın iyi olmasıdır. İyilik karşısında da kötülük karşısında da iyi olmasıdır. Hayır karşısında da şer karşısında da iyi olmaktır. Bu bir imtihan. Allah yarattı, yaptı derken Allah imtihana tabi tuttuğu manasınadır. Şerri yarattığı manasına değildir. Şerri verdiği manasına değildir. O şer, şer gibi görünen, kullar için hayır olduğu için Allah onu yaratıyor. Ona müsaade ediyor. Dolayısıyla şer kuldandır. Ama Allah ona müsaade edip kulları imtihana tabi tutuyor. Kulları kazansın diye. Büyüklüklerini göstersin diye. Allah için fedakarlık yapsın diye. Böyle bütüne bakıp anladığımızda anlarız. Evet her şey Allah'tan o takdir ediyor ama kim hayrı işlerse hayrı kazanır, şeri işlerse şeri kazanır. Kendisi onu hak eder. Mesela kulun hayır karşısında, şer karşısında nasıl bir tavır aldığıdır. Bu imtihan çünkü. Kula düşen hayırda durmaktır, kula düşen rahmet olmaktır, kula düşen güzel yapmaktır, Allah'ın istediği budur. Ama onu da takdir ediyor ki kul tercihini yapsın, ya hayra ya şerre, kul tercih yapıyor. Dolayısıyla şerre düşen kendi aleyhinedir, hayrı tercih eden de o da onun kendi lehinedir. <gülüyor> Ve bu bir imtihan. Allah yaptı demek, imtihana tabi tutu demektir. Yoksa her şeyi Allah yapıyor ya da karşıdaki onu hak etmiş demek doğru değildir. Mesela peygamberler en büyük sıkıntılara, en büyük zulümlere maruz kaldırlar Neden? Büyüsünler diye. Övgüye layık olsunlar diye. Allah'a olan imanını, sevgisini ispatlasınlar diyedir bu. Onlar bunu hak etmiş mi? Evet, bunu hak etmiştir. Nasıl hak etmiş? Büyük olmayı hak etmiş ki Allah öyle muamelede bulunuyor. Onları önüne getiriyor. Layık görmüş Allah. Büyümeye layık görmüş. Övülmeye layık görmüş. Mesela peygamberleri överken Allah için yaptıkları fedakarlıkları anlatıyoruz. Hz. İbrahim ateşe atılırken evet Hasbunallahü ve vekil. Allah bana vekildir. O ne güzel vekildir dedi. Resulullah Efendimiz her sıkıntı karşısında evet, Rabbine tevekkül etmiş, ona teslim olmuştur. Dolayısıyla o onlar için şer değil, o onlar için hayırdır. Hayır olsun diye Allah onu yaratmıştır. Dolayısıyla yarattığı ya da muamele tabi tutarken şerle muamele tabi tutuyor ama o onun için hayır olsun diyedir, büyüsün diyedir. Bu her safhada mutlak kul büyüyor. İmtihana tabi tutulurken büyüyor. Hazreti insan olmak için büyüyor. Allah'a yakın olmak için büyüyor. İmanı onu büyütüyor. Aşkı onu büyütüyor. Aşıklığı onu büyütüyor. Ne yaparsan yap, muamele ne olursa olsun ben bunun bir imtihan olduğunu ve kazanmam gerektiğini biliyor ve tavrını ortaya koyuyorum, ben seni seviyorum deyip tavrını ortaya koyuyor, imanını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Allah'a yakın oluyor. Her imtihan, şer gibi görünen her imtihan, onun için Allah'a yakınlığa vesiledir. Hayır da öyledir. Hayır geldiğinde evet gerekeni yapar, o bir nimetse onu dağıtır, onu ikram eder. Güzel yapar. Onunla da kazanır. Onun için hangi imtihan gelirse gelsin, mümin, iman ehli kazanır. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, müminin haline şaşılır. Allah bir nimet verdiğinde şükreder, gerekeni yapar kazanır, musibet geldiğinde sabreder, onu güzellikle karşılar kazanır. Her halükarda kazanır. Hiç kimse ona zarar veremez. Allah yolunda, Allah'a giderken, Hazreti insan olurken, kimse onu yoldan alıkoyamaz ve ona zarar veremez. Her halükarda o Rabbini tercih ettiği için o kazanır. Ama şerri işleyenler, o da onların kendi aleyhlerine işledikleridir. O şerri tercih etmiştir ve Allah ona müsaade ediyor, diğer kullar için de imtihan oluyor. Hiç kimse kimseye bir zarar veremez bu alemde. Kim ne yaparsa kendine yapar, bir de Allah öyle buyurdu. Herkese kendi elleriyle kazandıkları vardır. Kim ne yaparsa kendine yapmıştır. İyiliği yapan kendine yapmıştır. Kötülüğü yapan, şeri işleyen de kendine yapmıştır. İmtihanı anlayınca bunu doğru anlarız. Allah eğer o imtihana müsaade ettiyse, kazanma imkanı verdi demektir. İmtihan kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin. Dolayısıyla Allah'ın bize kazanma imkanı tanıdığını unutmamamız gerekir. Zulüm olsun diye değil, rahmet olsun diye, nimet olsun diye biz kazanalım diye gelmiştir o imtihan. İmtihan gelmesin deyince dünyayı kabul etmiyoruz demektir. Daha doğrusu imtihana tabi tutan Rabbimizi kabul etmiyoruz demektir. Ve bu hep böyle olmuştur. Ve hep böyledir, böyle olacak. İmtihan çünkü. İlk insan Hazreti Adem'den beri bu böyledir. Onu da imtihana tabi tutmuştur. Kendi evlatlarıyla imtihana tabi tutmuştur. Evlatları birbirini öldürmüştür. Kabil Habil'i öldürmüştür. Dolayısıyla bu kıyamete kadar bu böyledir. Evet, Allah yapıyor derken, imtihana tabi tutuyor. Kimi imtihana tabi tutarsa, o imtihanı kazanması için ona güç verir, ona kuvvet verir, ona sabır verir. Ona o metaneti verir. İsimleriyle tecelli ediyor ona. Dışarıdan bakılınca, eğer ben böyle bir imtihana tabi tutulursam bunu kazanamam diye düşündüğümüz imtihan bize gelince Allah o sabrı verir, o manevi gücü verir, o muhabbeti verir. Çünkü öyle buyurdu ayet-i kerimede Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Bir imtihana tabi tutuyorsa onun gücünü de verir. O imanı verir, o muhabbeti verir. Onun için bize düşen sadece Rabbimize bakmaktır. Rabbimizin bizi tabi tuttuğu imtihana bakmaktır. Hesaba çekmek değildir. Ya da kullar niye böyle yapıyor? Allah neden müdahale etmiyor? Diyenler vardır mesela. Allah müdahale ediyor. Allah'ın müdahalesi budur. Seni imtihana tabi tutuyor. Her anda her şeye Allah müdahale ediyor. Müdahildir. Bu her anda her bir kuli tek tek imtihana tabi tutuyor, kazansın diye. Hazreti insan olsun diye, Ya Rabbi, ben seni seviyorum, ben sana aitim, ben senin kurunum. Ben, beni hangi imtihana tabi tutarsan tut, benim vazifem onu kazanmaktır. O anda güzel yapmaktır, doğru yapmaktır, deyip kulluğunu yapan kazanır. Ama bunu görmezden gelen, insanların yaptığını görüp öyle zanneden yanılıyor. Evet, insan onu yaparken yapanlar kaybediyor. Çünkü ahirette bir cennet bir de cehennem var. Herkes tercihini yapıyor. Burada cehennem gibi bir hayatı yaşayanlar, yaşatanlar, gönlü cehennem olanlar insanlara da cehennemi yaşatmaya çalışır. Şeytanla, iblisle beraber onlara arkadaş olmuş olur, gidecekleri yer cehennem olur. Ama rahmet olanlar, hayır olanlar, güzel yapanlar, dua olanlar İnsanlar için ikram olanlar, gönülleri cennettir. İnsanlara da cennet olmaya, rahmet olmaya çalışır. Gidecekleri yerde, Allah'ın rahmetinin olduğu cennettir. İkramının olduğu yer cennettir. Rahmetinin olduğu yer cennettir. Gidecekleri yer cennettir. Burası bir imtihan. İmtihanı doğru anlamak gerekiyor. Rabbimizi hesaba çekmek yerine ya da insanlar neden böyle yapıyor, orası seni ilgilendirmiyor. Her biri Allah'ın kuluydur. Her birine Allah imkan vermiştir. Buna beraber her biri kullukla mükelleftir. Dilen Allah'a kul olur. Allah'a kul olmayınca İblis'e şeytana kul olmuştur. Evet. Efendim Batman Kozluktan Ahmet Baydağ selamünaleyküm hocam demiş efendim. Efendim başka bir izleyicimiz de selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm şeytanın vesvesesi hakkında bir soru sormak istiyorum. Şeytanın vesvesesi ne zaman son bulur? Mukarrebler ya da daha üstü kullarda da vesvese olur mu? Evet. Kardeşlerimize selam olsun. Şeytanın verdiği vesveseler ne zaman son bulur? Mukarrebler de vesvese olur mu? Allah Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Bu düşmanlığı şeytan yaparken verdiği vesveseyle onu Allah'tan başka tarafa davet etmekle dünyayı böyle süsleyip püsleyip önüne koyup dünyaya dünyayı sevmeye dünya hayatı için ahireti terk etmekle terk etmeye davet eder. Kötülüğe davet eder. Fitneye davet eder dedikoduya, iftiraya davet eder, cinayete davet eder, kibre davet eder, işi bu. Öyle ki cehenneme sürüklensin, Allah'tan uzaklaşsın. Her ne olursa olsun onu düşman bilmek gerekir. Eğer Allah ısrarla o sizin düşmanınızdır, apaçık düşmanınızdır dediyse, bir de ona tabi olmayın dedi. Ona uymayın. Adımlarına uymayın. Ona abd olmayın. Allah'a abd olun. Ya Allah'a abd ya da şeytana abd oluyorsun. Allah'a abd olmayanlar şeytana, nefse abd olmuştur. Allah'a abd olanlar şeytana abd olmaz. Bir de ne buyurdu şeytan? Arkadaşlarına, dostlarına vesvese verir. Dostları ona uyar onun peşinden gider. Bu durumda mukarebeler şeytana uyar mı? Hayır. Şeytani diller mi? Kesinlikle hayır. Bir vesvese geldiğinde, vesvese derken herhangi bir fikir, düşünce diye anlıyor insan, o fikri, düşünceyi, vesveseyi şeytan vermiştir. Ona uyar mı? Hayır. Onun şeytandan olduğunu biliyor. Nasıl mesela? Diyelim ki dışarıdan biri konuştu ters tarafa davet etti. Mukarebe ona uyar mı? Yok. Onun yanlış olduğunu bilir mi? Bilir. Böyle. Herhangi bir şekilde evet ona uymaz. Onun şeytandan olduğunu bilir. Muttakiler öyledir. Şeytan kedilerden bir vesilese verdiğinde onlar onun şeytandan olduğunu hemen anlar ve hemen basiret kesilirler. Ona dikkat ederler. Mukarebe dolayısıyla o vesileseye taviz vermez herhangi bir şekilde uyması da söz konusu değildir. Şeytanın verdiği vesvese her ne olursa olsun derdiği insanı Allah'tan uzaklaştırmaktır. Düştüğü duruma da düşürmektir. Evet. İblis kibirlendiği için Adem'e secde etmedi. Allah'ın emrine karşı geldi. Hakikati görmezden gelip yok saydı. Allah Adem'i yaratmış, ben ona ruhumdan nefettiğimde de ona secde edin dedi. Allah'ın nefeti ruhu yok saydı. Neden secde etmedin dediğinde hiç sanki ruhumdan nefettim dememiş gibi konuşuyor, ne diyor? Beni ateşten, onu çamurdan yarattın, ben ondan hayırlıyım, onun için secde etmedim. Ya nefeti ruhu niye söylemedin? Onu yoksaydın görmezden geldin. İnsan eğer insana nefedilmiş ruhu yok sayarsa iblisin durumuna düşer. Onu yok saydırıyor zaten. O Hazreti İnsan meleklerin secde ettiği, cinlerin iblisin de secde etmesi gereken varlıktır. Allah'ın kendisine ona nefetiği ruhtan dolayı. Eğer onu görmezden gelirsek bir insana bakarken bu Allah'tan o ruhu taşıyor diye bakmazsak, Hazreti insan olarak görmezsek hali ne olursa olsun çamura düşmüş. Altın çamura düşmekte nasıl degerini kaybetmiyorsa onun da düştüğü batak ondan bir değer kaybetmiyor. Bir tövbe eder ya da bir iman eder çıkar oradan evet, Hazreti insandır. Ona öyle bakıp öyle muamele etmek gerekir. Ama bunu kabul etmeyenler iblisin durumuna düşmüştür. Bir katayla, bir kusurla, bir yanlışla alıp onu cehenneme gönderiyor. Yerin dibine batırıyor. Bu yanlış. Bu bakış, iblisi bakmıştı. İblis de böyle bakmıştı, yok saymış diyor onu. Ama eğer onu Rabbine davet eder, ona hatırlatırsan, o kendini hatırlarsa, birden Rabbine döner, bir de bakarsın ki karşındaki Hazreti insandır. Sana candan bir dosttur. Evet, i̇blisin ilk yaptığı, en çok yaptığı şey budur. Bakışı bozmak. Allah'ın nazarıyla, Resul'ün nazarıyla nazar ettirmeyip kendi bakışıyla ona baktırmak. İnsana, varlığa, imtihana, hayata baktırmak. Onun için Allah onun hileleri tek tek anlatıyor. Şeytan dünyayı, dünya hayatını süslü gösterir dedi. Süsleyip, püsleyip, işte şöyle güzeldir, böyle güzeldir, böyle yaparsan Mutlu olursun, böyle yaparsan huzurlu olursun, böyle yaparsan kazanırsın, övülürsün, sevilirsin. Evet, böyle süsleyip, püsleyip önüne koyar. Zaten dünyayı tercih ettirince ona ahireti yok saydırır. Dolayısıyla ahireti dünyaya kurban eder. Zaten böyle yaptığında işi bitmiştir. İmanını kaybetti zaten. Ama onun haberi bile olmuyor. Bu arada diyor, bir şeyler yap. Cenneti ve kazandırsın. Hatta o dünyayı böyle kullanırken, ben de Allah'ın seçilmiş kuluyum. Bak, diyor Allah bana ikram etmiş böyle. Onu bir ikram gibi gösterir ona. O işteki ikram imandı, aşktı, muhabbetti. Allah için fedakarlıktı, Allah için affetmekti, Allah için her şeyini, vaktini, zamanını, hayatını kurban etmekti, dünyayı ahirete kurban etmekti. Tek başına bu yol yürümüyor, bu hayat tek başına yaşanmıyor. Mutlaka Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yaşamak gerekiyor. Evet, Gönlümüzün onlarla beraber olması gerekiyor, zahiri olarak beraber olmaya çalışmak gerekiyor, dinlemek gerekiyor, anlamaya çalışıp yolculuğu onlarla beraber yapmamız gerekiyor ki kazanabilelim. Yoksa farkında olmadan, Şeytana arkadaş oluruz. Onun için Pir Hazretleri'nin söylediği gibi mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Mürşidi olmayınca şeytan ona mürşitlik yapar. Yolu gösterir yani. Hangi yolu gösterir? Cehennemin yolunu gösterir. Kibirlenmenin yolunu gösterir. İnsanı yok saymanın, aşağılamanın yolunu gösterir. İnsanı üç kuruşa kurban eder. Parası varsa kıymetlidir, mevkisi makamı varsa kıymetlidir, yoksa yoksa onu insandan bile saymıyor, bir kıymete değer, bir şerefe layık görmüyor. O Hazreti insan, yahu bir de Allah diyorsa, yüz bin tane Allah demeyen, onun yanında hiçbir kıymete değer taşımaz. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz annemle babam aynı evde yaşıyorlar ama iki yıldır konuşmuyorlar ve ayrı odalarda kalıyorlar. Dini nikahları ne durumdadır? Bilgi alabilir miyim? Ve dua isteyebilir miyim hocamdan? Bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ederim demiş. Allah kardeşimizden razı olsun. Dini nikah herhangi bir şekilde bozulmaz. iki sene değil böyle ayrı odada kalmak 102 iki senede kalsalar giren nikah bozulmaz. Böyle ayrı kalmakla nikah bozulmuyor. Ha, biri kaybolmuş, ölü müdür, diri müdür, o eğer bilinmiyorsa, bu durumda kadın evet, mahkemeye başvurup, boşama talebinde bulunabilir. Hakim boşayınca boşanmış olur. Bu ayrı şeydi. Yoksa böyle kendi kendine nikah düşmez. Nikah devam ediyor. Eğer böyle ayrı kalıyorlarsa mutlaka birilerinin onlara yardımcı olması gerekiyor. Destek olması gerekiyor. Asıl destek olması gerekenler belki çocuklarıdır. Çocukların onlara yardımcı olmaya çalışmaları gerekir. Eğer böyle bu yaşta bir de çocukları varsa kardeşimizin onlara yardım etmeye çalışması gerekir. Bir araya gelsinler diye bir şeyler düşünüp, bir şeyler yapmaya çalışırlarsa inşallah Allah onları beraber eder, kardeşlerimiz de o ayrılığın acısını tatmaz, yaşamaz. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun, inşallah gerekeni yapmaya çalışsın. Allah bir yol gösterir inşallah. Efendim Bursa'dan bir izleyicimiz. Ben ibadet yapmak istiyorum ama çevremdekiler bana karşı çıkıyor. Kapanmak istiyordum. Eşim izin vermedi. İbadetime de aynı zamanda. Bu yüzden eşimden boşandım. Buraları terk etmek istiyorum. Ne olur hocam bana bir tavsiyede bulunsun. Ben ibadet de yapmak istiyorum ama hiçbir şey de bilmiyorum. Ama bu sürekli içimde var. Yapma arzusu sürekli var. Bununla beraber Allah ne istiyor benden onu yapmak istiyorum. Yeni de namaz kılmaya başladım. iki ayet tek biliyorum. Onunla kılıyorum demişler. Evet. Önce iki ayet tek biliyorum. Onunla ibadetimi yapmaya çalışıyorum diyor kardeşlerimiz. iki ayet. Yetmez. En az yedi ayet olması gerekir. Kardeşimizin Fatiha'yı öğrenmesi gerekir. Fatiha'yı öğrenince Kur'an'ı özetle anlamış olur. Sadece onu ezberlemesi yetmez. Bir de manasını öğrenmeye çalışması gerekir. Söz konusu olan bizim ebedi hayatımızdır. Yaratılış gayemizdir. Yaratılış gayesi Allah'a kul olmaktır. Allah'ı sevmektir. Ben Allah'a iman ettim deyince ben Allah'ı seviyorum demektir. Kardeşimizin aynı zamanda ya Rabbi seni seviyorum demesi lazım. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Bana yardım et, bana yolu göster demesi gerekir. Allah mutlaka bir yol gösterir. Bize düşen kulluğumuzu yapmaya çalışırken Allah'tan yardımı istemektir. Bir de ona güvenmektir. O bizi başıboş bırakmaz. Evet, Fatiha'yı öğreniyoruz, ibadetimizi, namazımızı onunla kılıyoruz. Sonra yavaş yavaş diğerlerini öğreneceğiz inşallah. Bir de Rabbimize güvenmemiz gerekir. İman, sevmek demekti. Rabbimize iman ediyoruz. O'nu tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Zaten kardeşlerimiz, sohbetlerimizi dinlerse inşallah hem Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmış oluruz. Hem Rabbimiz bir vesileyle bize bilmediklerimizi öğrenmemiz, anlamamız gerekenleri de bize öğretir. Bu durumda Allah'a tevekkül edip yoluna devam etsin. Allah bir çıkış yolu gösterecek inşallah. Evet. Efendim Gaziantep'ten Hüseyin Özçapa ben bir bakalım borç yazdıranlar oluyor. Bunların borçlarını silsek sadaka yerine geçer mi? Çok teşekkür Allah ederim. Hayırlı program verdim. Allah razı olsun. Çok önemli bir soru. Bazen öyle soranlar oluyor. Zekat verirken özellikle bu zekattır deyip alıp vermek gerekiyor. Hatta bu zekattır, ötekinin de ben bunu kabul ediyorum demesi gerekiyormuş gibi şeyler söyleniyor. Bu kesinlikle yanlış. Her şeyin gizli olması gerekir. Karşımızdakini rencide etmemiz gerekir. Zekat verirken bu zekattır demek gerekmiyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, Geçmiş kavimlerden bir kul. Resulullah Efendimiz böyle buyurduğunda Allah ona bir şey göstermiştir ve onu onu anlatıyor. Bir tüccardı, borç verirdi aynı zamanda. Sonra kendisinin yanında çalışana derdi ki, borcunu ödeyemeyenlere kolaylık yap, Umulur ki Allah bizde, bizi hesaba çekerken o da bize kolaylık yapar. Ödeyemeyenlere onların borcundan vazgeçelim. Gerçekten ödeyemeyenlere umulur ki Allah da bizim günahımızdan vazgeçer. Allah da onun günahından vazgeçti buyurdu. Evet, Bakal kardeşimiz soruyor. Borcunu ödeyemeyenlerin borcunu silince sadaka yerine geçer mi? Belki en büyük Sadaka odur. Çünkü borcunu ödeyemeyecek kadar zor durumdadır. Biz onun borcundan vazgeçince inşallah Allah da bizim günahımızdan günahlarımızdan vazgeçer. Evet. Allah razı olsun. Efendim İstanbul'dan Emine Karaman ben bel fıtığımdan dolayı ameliyat oldum. 6 ay doğrulamayacağım. Bu yüzden namaz kılamıyorum. Bundan dolayı çok üzülüyorum. Ne yapmalıyım? Evet, böyle bir durumda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi namazı oturarak kılmak lazım. Oturamıyorsa, doğrulamıyorsa yatarak kılması lazım başıyla, işaretle. Yani böyle kılması gerekir. Kıyamdayken, kıyama kıyamda olduğuna niyet eder. Sonra başını hafifçe öne eğer, onun rükusu olur. Sonra başını biraz daha eğince, o da onun için secde olmuş olur. Allah'ın huzurunda durmuş olur yani. Böyle bir namaz, ayakta kılınan namazla belki kıyas bile yapılmaz. En zor haldeyken, ayakta ata oturarak duramazken, eğer biri namaz kılıyorsa, o namaz çok değerli, çok kıymetli bir namazdır. Allah ait kerimede buyuruyordu, herhangi bir soru, sıkıntı olduğunda binek üzerinde ya da yürüyerek namaz kılabilirsiniz dedi. Namazı binek üzerinde ya da yürüyerek kılabilirsiniz dedi. Demek ki mesele Allah'ın huzurunda durmakmış. Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek, bunu tatmakmış. Bir de başını Allah'ın huzurunda Manevi başını, gönül başını yere koymakmış. Huzurunda başım secdededir ya Rabbi demekmiş. Gönül hali, niyet mesele bedenle yapılan değil gönülle yapılandır. Beden hazır olsa bile gönül hazır değilse o namaz namaz olmamıştır. Evet bu arada başımızla kıldığımızda inşallah namazımızı kılmış eda etmiş oluruz bu haliyle kıldığımız için, Ayrıca inşallah Allah ikram da bulunur. Allah kardeşimize şifa versin inşallah, bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Efendim Şanlıurfa'dan Muhammed, hocam selamünaleyküm. Kalp gözünün bir an önce açılması için hangi zikri okumam lazım? Rabbime emanet olun demiş efendim, Allah razı olsun. Öyle zikri okumakla kalp gözü açılmaz. Her şeyi yerli yerinde doğru anlamak gerekiyor. Yani şu zikri yapacaksın kalp gözün açılır. Bu bir hayaldır. Böyle bir şey olmaz. Kalp gözünün açılabilmesi için önce bakmak gerekir. Nasıl ki bir şeye bakınca onu görebiliyorsam manevi olarak görmek de öyledir. Kalp gözünün açılması da öyledir. Başlarken şahadeti anlatırken söylemiştim. Bütün varlığa bakarken Allah'a nazarıyla nazar etmen gerekiyor. Allah'ın tecellisini görmeye çalışman gerekiyor. Bunu anlamaya çalışman gerekiyor. Bunu gördükçe, bunu anladıkça, buna şahit oldukça o büyür. Bu senin duan olmuş olur. Görmek istiyorsun. Rabbinin tecellisini görmek istiyorsun. Görmek istiyorsun ki Rabbin yerde gökte ikisi arasında ne varsa Rabbini hamd ile tesbih eder. Onun bir tespihi vardır, bir zikri vardır. Allah demesi vardır. La ilahe illallah demesi vardır. Subhanallah demesi vardır. Allahu Ekber demesi vardır. Varlığa bu nazara nazar ettiğinde bir de bakarsın Allah böyle arada bir perdeyi araladı, onu gösterdi. Neyle gördün? Kalp gözüyle gördün. Ama önce baktın, manevi olarak baktın. Öyle görmeye, öyle anlamaya çalıştın. Rabbinin ayetini görmeye çalışıyorsun orada. Sonra bu devam eder. bu senin duandır. Her anda Allah'ın sana muamele yaptığını görüp iman edip gerekeni yapmaya çalışman lazım. Bunu yaptıkça sonra Allah'ın muamelesine şahit oluyorsun. Rahmetine, isimlerinin tecellisine şahit oluyorsun. Kalp yüzü öyle açılıyor. Bu bir anlık bir şey değildir. Bu senin duandır. Bu senin gönül duandır. Akıl duandır. Gönlünü çalıştırıyorsun, aklını çalıştırıyorsun, imanını çalıştırıyorsun orada. Ve gaye onu görmek değildir. Gaye Allah'ın vahyine iman etmekti. Bu iman sana o kalp gözünün açılmasını o nimeti ikram ettirir. Bu senin duan olmuş olur, ikram ettirir onu. Bununla beraber herhangi bir zikirle de bunun için bir yolculuk, manevi yolculuk yapman lazım. Yani bir mürşid-i kamille, bir Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla sirat-i müstakimde yürümen gerekir. Uzun bir yolculuk gerekir buna. Evet. Efendim Ankara'dan Koray, selamun aleyküm hocam. Nefis terbiyesi için nasıl zikir çekilmelidir? Hocam bir de nefis kaç mertebededir anlatır mısınız? Evet, nefis terbiyesi için nasıl zikir çekilmelidir? zikir nefsi terbiye etmiyor bir kere. Zikir sadece yardımcı oluyor. Neye yardımcı oluyor? Nefsin terbiyesine, teskilinesine değil. Manevi güce, evet, yardım etmiş oluyor. Manevi olarak o zikirle güçlenmiş oluyorsun. O gücü, o gıdayı almış oluyorsun. Evet, o mücadeleyi yapacak olan gene Allah'ın Kuruna nef ettiği evet, ki ona müsaade etmen lazım. Gönüle müsaade etmen lazım. Yolculuk yapılmadan nefis tezke olmaz ve bir kurbunu kendi kendine yapamaz. Herhangi bir zikirle de yapamaz. Bunu yapacak olan müşid hamildir. kamildir. Allah Resulullah Efendimiz'e nasıl ki o vazifeyi vermişse, Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın, hikmeti öğretsin, nefsini tezkiye etsin. Kıyamete kadar onu varisleri, nefsi teskiye eder. Nasıl tezkiye ediyor? Bu sadece zahiri olarak bir anlatımla değildir bu. Bu işin bir de manevi boyutu vardır, manevi boyut. Zahiri olarak Allah'ın ayetlerini okur, açıklar, Allah'ın hikmetini, muradını beyan eder, öğretir önce. Sonra bunu ona tattırır ve yaşatır. Kendi gönlünden ikramda bulunur. Kendinde ne varsa onu verecek ona. Aşkı verir, muhabbeti verir, imani verir, haşyeti verir, edebi verir. Allah'a teslimiyeti verir. Kendinden, gönlünden verir. Allah'ın isimlerin tecellisini verir. Allah onun üzerinden ikram eder ona. Ne kadar? Gönlünü mürşidine açtığı kadarıyla onunla beraber yürümeyi kabul ettiği kadarıyla, onun kazandığını, kazanmayı istediği kadarıyla, ona teslim olduğu kadarıyla. Evet, bu aynı zamanda ona teslim olunca, onun terbiyesiyle kabul etmiş olur. O terbiye edip, nefsini tezkiye eder, temizler. Allah'ın huzuruna layık hale getirir. Ruhun tecelli etmesine müsaade etmiş olur. Demirciler verdikçe müsaade etmemiş olur. Evet, nefsin mertebeli, nefsin hali demektir. Hal, nefis önce kötü bir haldedir, emmaredir. Sonra biraz yürüyünce, Allah'a yaklaşınca, kendini levme etmeye başlar. Bu levme mertebesidir, yani benim halim iyi değildir der. Benim doğru yapmam lazım. Benim güzel yapmam lazım. Eksik yapıyorum deyip kendi kendini kınıyor. Kendini levme ediyor. Sonra evet yavaş yavaş biraz daha böyle yapıp yaptıkça biraz daha güzel yapmaya çalışır. Yanlışları bırakmaya çalışır. evet Biraz daha ileri gidince başlar ilham almaya. Mülhime makamidir burası. <gülüyor> Nefsin ileri gittikçe hali değişiyor ki her biri bir makam olmuş olur aynı zamanda. Evet, ilham almaya başlar. Hakikati görmeye başlar. Allah gönlüne vahy ediyor, o da bu vahyi anlıyor ve bunu tadıyor, bunu yaşıyor. Allah ona öğretiyor. Evet, bu ilhamdi, mülhim makamiydi. Sonra bundan sonra itminan mertebesi gelir ki bu da kalbin mutmain olmasıdır. Allah'ın zikriyle, Allah ile, Allah'ın sevgisiyle, Allah'a yakınlıkla kalbin mutmain olmasıydı bu velayet makamıdır. Buraya geçebilmek için bir mürşidlik hamil gerekiyor. Mürşid olmadan hiç kimse buradan geçemez. Oraya Allah'ın adeti vardır öyle. Evet, ondan sonra kulun Allah'tan razı olması vardır. Kul Allah'tan razı oldukça o razıya makamidir. Allah da ondan razı olur. O da merziye makamidir. Evet. Bundan sonrası zaten safiye. Saf Hazreti insan Saf Allah'ın nefeti yurruh. Saf Allah'ın isimlerinin tecellisi. Saf güzellik. Evet. Yedi mertebe. Böyle. Mertebe deyince böyle sanki bir yeri var gidip orada oturuyor değil. İnsanın evet, hari değiştikçe mertebesi değişmiştir. Makam hal sürekli olunca, o makam olmuş olur. Evet, her makamın mutlaka kendine göre böyle farklı farklı halleri vardır. Ama önemli olan yolu yürümektir. Yürüyenler yolun sonuna varır. Evet, dileyen Rabbine varan bir yol tutsun, Rabbine varır. Rabbinin güzelliğini kazanır. isimlerin tecellisini kazanır. Aşkını, muhabbetini kazanır, yakınlığını kazanır, cemalini kazanır. Evet. Efendim Artvin'den Bülent İstanbullu doktorlardan fayda görmediğim bir rahatsızlığım var. Bitkilerden, doktorlardan fayda görmüyorum. Beş tane mürşid Kamil değiştirdim, ne yapmam gerekir efendim ne biçim? Evet, rahatsızlığım var doktorlardan, bitkilerden fayda görmüyorum diyor kardeşimiz. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah dermanını yaratmadığı bir dert yaratmamıştır. Onun için hastalandığınızda şifayı arayın, vesileye sarılın dedi. İnşallah kardeşimiz şifayı bulur. Allah takdir ettiğinde bir yerden şifa gelir. Hiç umadığımız bir yerden şifa gelir. Belki şifa çok yakınımızdadır. İstediğimiz kadar arayalım. Allah dilemedikçe o gelmez. Her şeyin bir vakti, zamanı vardır. Beş tane müşid kamil değiştirdim, diyor kardeşimiz. Neden? Bir tane yetmiyor mu? Neden beş tane değiştiriyoruz? Yoksa müşid kamili ne zannediyoruz? Müşid-i kamil deyince, müşid kamil eğer şifa bulmak için değiştiriliyorsa, yanlış yerde şifayı arıyor mürşid Kamil'in işi zahiri olarak şifa vermek değil, gönüllere şifa vermektir. Gönlü, kalbi, nefsi tezkiye etmektir. Nurlandırmaktır. Onu Allah'a taşımaktır. Şifa vermek için de Bir yere gideceksin, burada hastalama şifa bulmadım, bu mürşidi değiştireyim. Yok böyle bir şey. Eğer beş tane mürşid Kamil bulmuşsa bu alemde onu tebrik etmek lazım. Bayağı çokmuş o zaman. Böyle her, geldiğim, her önümüze gelene böyle şifa dağıtkını söyleyene şey demek müşid-i kambil demek müşid-i hakaret olur. Evet. Efendim Almanya'dan Sabriye. Selamun aleyküm. aleyküm. Bütün akşam ve sabahlarınız hayır olsun inşallah efendim. Sizi ve kardeşlerimizi Allah için çok seviyoruz. Benim 66 yaşında bir ablam var. Babam ölmeden önce bir dua etti. Gözün eline gelsin dedi. Araba kazası geçirdi ve gözünün birini kaybetti. Aldıklarının hepsini kaybetti. En son bir ar arsa aldı. 16 senedir Türkiye'ye gidemedi vesaire. Onun için ve bizim için dua etmenizi rica ediyorum. Allah senden razı olsun. Bir defen de bir şiir yazmış. Ya baş olsak ya da bakan muhtacı sana Allah'ım. Tüm cihana olsak hakan muhtacı sana Allah'ım. Akıl olsa bize nakit, kavlu beladaki akit. Müddet olsa uzun vakit muhtacı sana Allah'ım. Beşer düşmüş delalete, hasret, cihan, adalete. Ermek için hidayete muhtacı sana Allah'ım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Elbette ki ananın, babanın kendi evladı için yaptığı dua, çok makbul bir duadır, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Ana babanın kendi evladına yaptığı dua, peygamberlerin duası gibidir dedi. Bunun bir sebebi olmalı mutlaka. Dua da öyle ve dua da öyle olmuş olur. Onun için anaların, babaların kendi çocuklarına dua etmeleri asla doğru değildir. Böyle laf olsun diye beddua etmek de büyük bir yanlıştır, sonra pişman olur. Kardeşimiz öyle söyledi. Babası onun için dua etmiş, beddua etmiş daha doğrusu. Bize düşen birbirimize beddua etmek değil, dua etmektir. En zor kaldığımız, en zor anımızda, en zor da kaldığımız durumda evet yapmamız gereken ve dua bir tanedir. O da ya Rabbi sana havale ediyorum. Ben hüküm vermiyor, cezada ver demiyorum. Sana havale ediyorum. Senin kurundur. Nasıl gerekiyorsa öyle yap. Öyle yap. Yeter ki ben ondan rahatsız olmayayım. Benden uzak tut diyebilir. Hepsi bu. Başka bir beddua yapması doğru değil. Benden uzak tut. O kadar. Evet. Efendim izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Malumdur yakında seçim olacak. Eğer yanlış partiye oy verirsek günah işlemiş olur Evet. Oy kullanırken ya doğru bir seçim yapar, doğru bir tercih yaparız ümmet için, insanlık için, hangisi daha hayırlıysa, uygunsa onu seçeriz ya da ben oy kullanmam, seçimimi yapmam deriz, desek bunu ne olur, bunu söylediğimizde ters tarafa yardım etmiş oluruz. Çünkü her doğru tercih yapmayan karşı tarafa yardım etmiş olur. Ona destek olmuş olur. Doğru tarafın oyları eksildikçe diğer tarafın oyları aynı şekilde aynı ölçüde artmış olur. Dolayısıyla onlara destek vermiş olur o bir sorumluluktur. Herkes bu sorumluluğu yerine getirmelidir. Hakta durmalıdır. Hakka yardım etmelidir. Eğer Hakka yardım etmez, hakkı söylemezse, gerekeni yapmazsa, bu durumda hakkın söylenmesi gereken, hakkın tercih edilmesi gereken yerde hakkı tercih etmeyenler, hakkı söylemeyenler Dilsiz şeytandır dedi Resulullah Efendimiz, dilsiz şeytan, konuşmuyor ama şeytanın vazifesini yapıyor dedi. Evet onun için bu tercihi mutlaka yapmamız gerekir. Mümin feraset sahibidir, mümin basiret sahibidir. Mümin Allah'ın nuruyla bakar, Allah ile bakar yani hesabı Allah'a göre yapar. Allah'ın vahyine göre yapar. Hangi tarafta hayır vardır? Feraseti bunu görür. Allah'ın nuruyla bakıyor. Hangisi Allah'a yakındır? Hangisi Allah'ın hesabını yapıyor? Bunu görür ve anlar. Bunu bilir. Hiçbir mümin ben bunu anlamadım diyemez. Anlamadım dediyse o mümin değildir. İmanı yok ki feraseti yoktur. İmanı olsaydı, feraseti olurdu. Bunu görür ve anlardı. Evet. Bununla beraber hiçbir kardeşimize oyunu şöyle kullan demiyoruz. Demeyi hakaret sayıyoruz. Eğer bizimle beraber olduğu hala böyle bir ferasete sahip değilse, hala ona şöyle yap, oyunu şöyle kullan dememiz gereksizdir. Bu edebe aykırıdır. Niye? O mümin olmamış mı? Onun feraseti yok mu? O Allah'ın nuruyla bakmıyor mu? O Allah'ın hesabını yapmıyor mu? O nasıl Allah'ın ile sevmediği arasında tercih yapamıyor? Böyle bir şey düşünülebilir mi? O nasıl mümini sevmiyor? Nasıl imalıyı görmüyor? Mümini göremiyor? Nasıl hakkı görmüyor? Hala ona hak buradadır dememiz nasıl dokuyor olsun? Böyle bir şey olmaz. Allah inşallah hem müminler için, Müslümanlar için, bütün memleketimiz için <gülüyor> bu seçimi hayırlara vesile eder inşallah. Hem bütün dünyadaki Müslümanlar için İnşallah, hayra vesile eder. İnşallah bütün mazlumlar için hayra vesile eder. Bilmek gerekir, unutmamak gerekir ki gerçek budur. Bütün dünya Müslümanlarının gözü bu memlekette. Eğer buradan bir yardım giderse inşallah onlar da ayağa kalkar Haksızlığa karşı, zulme karşı dik dururlar. Dik durma gücünü kendinde bulurlar. Müminler bir bedenin azaları gibidir. Dünyanın öbür ucunda bir mümin, bir Müslüman, bir insan zulme uğramış olsa gönlümüzün titremesi gerekir. Cigerimizin yanması gerekir. Mümin olmak bunu gerektirir. Yardım etmek için Elimizden geleni yapmaya çalışmamız gerekir. Yarın kıyamet günü Allah her anımızın hesabını bize soracak. Her anımızın. Allah öyle buyurdu ayet hiçbir söz yoktur ki o ağzınızdan çıktığında onu melekler yazmamış olsun. Yazıyor ve onun hesabını soracak. Bunu neden söyledin? Söylerken eğer sen orada Allah'ın rızasını gözetmedinse kaybettin. Bir şeyin rızasını gözetmemişsin. Bu siyasetin nefsindir ya birileridir. Eğer Allah'ın rızasını gözeterek konuşmadınsa sen kaybetmişsin demektir bu. Onun için Allah'ın rızasını gözetiyoruz. İnsanlar için. Cenneti diliyoruz, imani diliyoruz, hayrı diliyoruz, rahmeti diliyoruz. Birilerine göre değil, Allah'a göre. Mümin, imanıyla bakandır, imanıyla sevendir. Allah'ı seven ve Allah için sevendir. Allah için yardım edendir. Bunu yaparken düşündüğü tek bir şey vardır, hedefi tektir. Allah, Allah'ın rızası. Rabbim benden razı olsun. Rabbim bana sen güzel yaptın desin. Derdi budur. Başka tarafa dönüp bakmıyor. Kimle söylemiş ona bakmaz. Bakma malidir. Evet. Efendim programın sona gelmişiz. Sorsa bir mesajla efendim. Buyurun. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal Yokluğumda kan kusturuhum ölmedi ruhu ölmez zaten. Ama bitkisel hayatta makine bağlı yıllar geçirdi. Sizi görünce beni dinlemedi zaten, kim bu demedi, işte bu dedi, işte bu Rabbine aradın yol, bu sev, yol bu sev dedi. Üzerindeki tecelli sadece sev, benim de tek zaafım buydu, zaten sevmek ama katıksız, ama yalansız, ama tertemiz, ama delice. Ve Allah'a yemin ederim ki size gönderdiğim gönül dolusu sevgiler her geçen gün Allah sevgisi olarak gönlüme geri döndü. Denebilir ki Allah'ı sevmiyor muydun önceleri? Tabii ki herkes gibi canımdan çok derdim. Ama eksik bir şeyler vardı olmuyordu. Hatta eksik çok şey vardı. Bütün alemlerden hamdolsun. Ta diyorum her yerden seni seviyorum. Kulum diyen Allah'ım. Ta diyorum ben de seni seviyorum. Senin güzel, güzel kulun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Allah'ım seni seviyorum. Senin güzel kulun Muhammed Hüseyin rahmetullahi aleyhi seviyorum. Allah'ım seni zatına layık bir sevgiyle sevmek istiyorum. Senin güzel kulunu seviyorum, seviyorum. Sana yakınlığa vesile olan kulunu seviyorum. Seni ve peygamberimi üzerinde tattığım güzel kulun dünya ve içindekilerinden daha hayırlı, kıymetli ve değerlidir. Ne diyor kardeşimiz? Seviyor. Sevmek en büyük şey. Sevmek en değerli şeydir. Çünkü sevmek iman. Nasıl ki iman kalbin tasdiki dilin ikrarını gerektiriyorsa ne söylediğimizi bilmemizi de gerektiriyor. Yani ne söylediğimizi bilmemiz gerekir. İman nedir? Orada kalbimizin tasdik etmesi gerekir. Dilimizin ikrar etmesi gerekir. Dil ikrar ederken bunu sadece evet, bu kelimeyle ikrar etmiş olur. Ya Rabbi seni seviyorum. Allah'ım seni seviyorum. Demekle bunu ikrar etmiş olur. Bütün hayat kamil manada Ya Rabbi seni seviyorum demek için bir vesile, bir imtiha. Onun için ısrarla söylüyoruz. Bütün ibadetler, bütün ameller, hayırlar hepsi imani kemale erdirmek içindir. imanda sevmektir. Kamil manada, Ya Rabbi seni seviyorum diyebilmek içindir. Evet, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle hesaba çekilir, huzura çıkarsınız. Gönül halimiz, nasılsa huzura öyle gideceğiz. Her kazandığımız üzerimizdedir. Yani işlediğimiz hayırlar, ibadetler, ameller bize iman vermiştir ne kadar vermişse o kadar kabul görmüş demektir. Hayatımız boyunca yaşarken kamil manada Ya Rabbi seni seviyorum deme çabasında ve derdinde olmamız gerekir. Ne kadar muhabbetle, ne kadar şiddetli bir muhabbetle Ya Rabbi seni seviyorum diyebildiysek o olmuşuz. Öyleyiz. İnsan imanına göre kıymetli yer alır. Allah katında. Yani Allah'a olan sevgisinden kıymetle geri alır. Nasıl ki Resulullah Efendimiz buyurmuştu öyle. insanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi teneke gibi, kimi bakır gibi, kimi mücevher gibi. Neye göre? İmanına göre. Teneke gibi bir imana sahip olanın ameli de teneke gibidir. Kendisi teneke gibi. Ama mücevher gibi olan biri de İmani mücevher gibi olduğundan nedir o mücevher gibi yapan onu? imanidir. Allah'a olan aşkı muhabbetidir. Onun için yolculuk aşkadır. Aşkladır. Aşktadır. Aşkı kazanmaya gelmişiz. İkrar ederken Ya Rabbi seni seviyorum derken ne kadar kamil manada bir imanla, bir aşkla bunu söyleyebildiysek işte bizim de yerimizde o kadardır. Bir kere bir kul Ya Rabbi seni seviyorum dediğinde o bütün dünyaya bedeldir. Dünyadan hiçbir şeyimiz olmasın ama böyle bir imanımız olsun. Bütün dünya içindekiler onun yanında hiç kalır. Değersiz kalır. En değerli, en kıymetli şey evet imandır. Dolayısıyla insanı insan yapan da imanidir. Yani Ya Rabbi seni seviyorum diyebilmesidir. Hali ne olursa olsun. Hangi yanlışta, hangi günahta olursa olsun kardeşlerimiz. Mutlaka ya Rabbi seni seviyorum demelidir. bilmelidir. Hangi halde olursa olsun. Söyleyince ne olur? Allah onları bulunduğu halden çıkarır. Ona ben de seni seviyorum der beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bana seni seviyorum de, ben de sana seni seviyorum diyeyim. Bunu söylerken kendi gönlümüzü mutlaka kontrol etmemiz lazım. Doğru söylüyor muyuz? Doğru söylemeye çalışalım. Allah'ın nimetlerine bakmaya, anlamaya, görmeye çalışıp öyle söyleyelim. Allah'ın bizi kendi nurundan yarattığına bakıp öyle söylenmeye çalışalım. Hay ve kayyum ismiyle bizi varlıkta tutup öyle, ya Rabbi seni seviyorum. Sen benim Rabbimsin diyelim. Bütün hayatımız boyunca en kamil manada bunu söyleyebilmek için yaşıyoruz. Ne kadar kamil manada söyleyebildik? O kadar Allah'a yakın olduk. Allah'a dost olduk. Allah'ın sevgisine sevmesine layık olduk. O kadar Hazreti İnsan olduk. İnsan olarak o kadar kaliteli oldu. Hayat bundan ibaret. Bunu anlamak gerekiyor. Bunu anlamayınca herkes kendine bir yol seçiyor. Allah'ı seven her şeyi Allah'a kurban eder. Karşılığında evet, Rabbinin rızasını kazanır, dostluğunu kazanır, cemalini kazanır, cenneti kazanır. Gönlü cennet olur, hazreti insan olur. Etrafına Cennet olur, hayır olur. Allah'ın kurundan istediği budur. Meleklerin secde ettiği varlık olur. Evet, Allah hepimizi hakikati anlayanlardan eylesin. Aşka yolculuk yapanlardan, aşkla yolculuk yapanlardan, aşkta aşk olanlardan eylesin inşallah. Kamil manada, evet, seni seviyorum ya Rabbi deyip Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven kullarından eylesin. İnsani, varlığı Allah için sevenlerden eylesin. İnsana, insanlığa rahmet olan, hayır olan, ikram olan, cennet olanlardan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, bütün güzellikleri tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine Üzerimizde olsun inşallah. Kardeşlerimizde muhabbetlerimizde artık. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz biraz rahatsızlık da kusurumuza bakmayın. Özür dileriz. Bir de soramadığımız sorularınız için de özür dileriz. İnşallah bir sonraki hafta sormaya devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.